Radyo Tiyatrosu Beyaz Geceler Yapım Mehmet Köseoğlu. Yazan Dostoyevski Radyoya uygulayan Tayfun Türkili Seslendirme Yönetmeni İskender Bağcılar Ses Kayıt Ahmet Atalay Kurgu ...Didem Türkmen... ...Program Yönetmeni Erol Güldiken. Ne oldu? Bu ses de ne? Çalar saatin sesi Aleksi Aleksandrovic. Kalkın da odanızı temizleyin. <gülüyor> Demek akşam olmuş... Ah, matruşka... Sevgili hizmetkarım... <gülüyor> yine mi sizsiniz? Üzgünüm ama yine benim... Yoksa başka birini mi bekliyordunuz? Keşke biri olsaydı da bekleseydim... Ne yazık ki sekiz yıldır yaşadığım... Şu Petersburg şehrinde tanıdığım... Tek insan sizsiniz matruşka... İyi ama bütün vaktinizi... Petersburg'un cadde ve sokaklarında geçiriyorsunuz... Nasıl olur da sekiz yılda bir ahbabe edinemezsiniz? Bu sözünde yerden göğe kadar hakkım var sevgili Matruşka. Ben beceriksiz bir erkeğim. Bir bayanın yanına yaklaşıp da ona... ...nasılsınız güzel bayan, bugün hava ne kadar güzel değil mi diye sormaya bir türlü cesaret edemiyorum işte. E, sorması ayıp olmazsa sokakta ne yapıyorsunuz, kimlerle konuşuyorsunuz Alexi Aleksandrovic? Evlerle Matruşka. Aa ne evlerle mi? Evet, lütfen şaşkın şaşkın bakma var öyle. Evlerle aram çok iyidir. Gezinirken birbiri ardından önüme çıkıp... ...bütün pencereleriyle bana bakarak... ...merhaba nasılsınız? Mayıs'ta üzerime bir kat daha çıkacaklar diyorlar. Aa, kim diyor bunları? Evler mi? Tabii. Kimi, E ee, nasılsınız bakalım? Yarın beni onarıyorlar derken... ...kimi de, dün az kalsın yanıyordum. Öyle koktum ki diyor. Dün az kalsın yanıyordum. Öyle koktum ki diyen ev mi? <gülüyor> evet, evet sevgili matruşka. Ev. Ben onlarla konuşuyorum. ...aralarında sevdiklerim de vardır. Kimini oldukça yakından tanırım. Biliyor musun... ...bir tanesi de önümüzdeki yaz... ...kendini mimara tedavi ettirecekmiş. Ne mimara mı tedavi ettirecekmiş? Evet. A tedavi olurken başına bir iş gelmesin diye... ...her gün uğrayacağım oraya. Oh, ah, Tanrım... ...sen benim aklıma... Hele güzelim pembe evin hikayesini hiç unutamam. Taştan yapılmış... ...ufacık sevimli bir evceyizdi bu matruşka. Bana bakarken de yüzünün gülmesini gördükçe... Ona karşı içim sımsıcacık olurdu. Ev mi gülüyordu? Ay tanrım. Ya öyle. Geçen hafta yanından geçerken başımı kaldırır kaldırmaz... ...beni sarıya boyadılar diye acıklı bir ses işittim. Bir de baktım ki ne göreyim. Ne gördünüz? Haydutlar, barbarlar ne sütün bırakmışlar ne sundurma. Hepsini kanarya sarısına boyamışlar. Kimin? Evin mi? Evet sevgili matruşka. O anda kanım benime sıçradı. ...zavallı dostuma bakmaya dayanamayacağım için... ...o günden beri de semtine bile uğramıyorum. Şey, Alexi Aleksandrovic... ...siz iyi misiniz? Evet, evet, çok iyiyim. Oldukça iyiyim. Neden sordunuz? Evlerle falan konuşuyorsunuz da... Ha, anladım. <gülüyor> Benim deli olduğumu sanıyorsunuz değil mi? Yok, yok, yok, yo, sevgili matruşka. Aklım oldukça başımda. Sadece... ...aşırı derecede yalnızlık çekiyorum. Bütün mesele bundan ibaret... Yalnızlık çeken evlerle de konuşur. Parke taşlarıyla da. Ne demek istediğimi anlayabildin mi? Tabii tabii. Tab <gülüyor> bakın ne diyeceğim. Dışarıda güzel bir gece var. Neden bastonunuzu alıp da şöyle bir gezmeye çıkmıyorsunuz? Gezmeye mi? Evet. Belli olur mu? Bakarsınız hanım hanımcık. Biriyle tanışırsınız. Evet. İyi fikir. Neden olmasın? Tabii çıkıp dolaşmalıyım. Artık sizden başka birini daha tanımanın vakti zamanı geldi galiba. Ay gelmez olur mu? ...böyle giderse komodinle, iskemleyle falan da konuşmaya başlayacaksınız. Sevgili hizmetkarım Matruşka doğru söylemiş. Dışarıda harika bir hava varmış. Uh, ah. O da ne? Şu köprünün korkuluklarına dayanmış... nehri sabit gözlerle bakan kızcağız da kim öyle? Tanrım, zavallı kızı ağlıyor Kim bilir ne derdi var Tam sırası Hadi yanına gidip neler ağladığını sorayım Böylece onunla baklıklı kurmuş olurum ee, Affedersiniz güzel bayan Yardım edebilir miyim Siz de kimsiniz Lütfen yaklaşmayın yanıma gelmeyin Tamam tamam tamam sakin olun Bakın olduğum yerde duruyorum Kötü bir niyetim yok Amacım yalnızca dertlerinize ortak olmaktı Size ne Sizi tanımıyorum bile Lütfen rahatsız etmeyin beni lütfen Hay Allah Korkup kaçtı benden Ama onu böyle umutsuz bir şekilde de bırakamam ki Gecenin karanlığında başına bir iş gelebilir Takip edeceğim mecburum Hey güzel kız <gülüyor> Gel bakalım seninle eğlenelim biraz ha? Çekil yolumdan pis sarhoş Çekil diyorum Hay sana canına, Biri kıza sarkıntılık ediyor Yardım etmek zorundayım Yavrum bana bak Gel kız, meyhaneye gidip sana bir iç kızma layım ben ha, hadi Nazlı. Ben ne diyorum sana imdat hey, Ne sen... işi? Çek o pis ellerini bayanın üzerinden. Vay vay vay. <gülüyor> sana ne oluyor be? Ha? Karışman sen. Lütfen bayım yardım edin bana. O çok sarhoş ne yaptığını bilmiyor. Kurtarın beni lütfen. Merak etmeyin. Bana bak, defolup gidiyor musun yoksa elimdeki şu bastonla kafanı kırmamı ister misin ha? Ay, tamam, tam tam. Diğerleriz varsa görün be. Hadi, hadi, hadi bakalım oldu mu şimdi ha Beni efkarlandırdınız Çekil Gidip meyhaneye bir duple vodka içeyim bari İyi dersin evet. Tamam korkmayın uzaklaştı işte Teşekkür ederim namusumu kurtardınız Koluma girin de Sizi gideceğiniz yere kadar götüreyim Kolunuza mı ama <gülüyor> Hanımefendi Petersburg'un sarhoşu oldukça boldur Koluma girin ki sizi benim bir şeyim zannetsinler Peki Az önce köprü üzerinde benden kaçmamış olsaydınız... ...bu işler başınıza gelmeyecekti. Kusura bakmayın. Sizi de kötü adamlardan biri sandım. Hiç öyle bir halim var mı? Yok, hayır. Ama siz neden titriyorsunuz öyle? Ben mi titriyorum? Evet, farkında değil misiniz? Kolunuza girdiğim andan beri bütün vücudunuz titriyor bayım. Demek ilk görüşte bunun farkına vardınız. Hı hı. Evet. Kadınlara karşı... ...çekingen olduğum, heyecanlandığım beden... En azından sizin o sarhoştan korktuğunuz kadar... ...kadınlardan korktuğum bir gerçek. Aha, sahi mi? E, e, evet, sahi. Şu anda düştü gibiyim. Bir kadınla konuşacağım... ...hele hele o kadının koluma gireceği... ...düşümde bile aklımın ucundan geçmiş değildir. Tanrı aşkına, siz neler söylüyorsunuz? Eğer ilim titriyorsa bunun nedeni... ...sizinki gibi güzel, küçük bir ilin... ...şimdiye kadar kolumu böyle sarmamış olmasıdır. Yoksa yalnız yaşayan bir insan mısınız? Evet. Kadınlarla nasıl konuşulacağını bile bilmem. ...şimdi de bilmiyorum zaten. Sakın size karşı aptalca bir laf etmiş olmayayım. Çekinmeden söyleyeyim, korkmayın... ...darılmam. Yok, <gülüyor> Yo, sözlerinizde bir saçmalık göremiyorum. Aksine çok güzel konuşuyorsunuz. Size karşı açık yürekli olmamı istiyorsanız... ...şunu söyleyeyim ki... ...böyle bir çekingenli kadınların hoşuna bile gidebilir. Sahi mi söylüyorsunuz? <gülüyor> Elbette. Hatta daha fazlasını isterseniz... ...bu benim de hoşuma gidiyor ve... ...evime kadar yanımda yürümenize izin veriyorum. Harika... ...anlaşılan siz bende korkunun zerresini bile bırakmayacaksınız. <gülüyor> Asıl ben sizin sayenizde korkumu ve dertlerimi unuttum. Çok hoş bir insansınız. Ya, ya, yani... ...beni beğeniyor musunuz? Elbette. Yalnız hanımlara karşı neden çekingen ve korkaksınız... ...bir türlü anlayamadım. B bilmiyorum. 26 altı yaşındayım. Hala insan içine tam olarak girmiş sayılmam. İnanır mısınız daha hiçbir kadınla tanışmadım. Hizmetçim matruşka hariç tabii. Bir de siz... Bir gün gelip bir kadın tanıyacağımı hayal ederdim hep Bu şekilde kaç kere aşık oldum bir bilseniz sahibi mi? Kime peki? Hiç kimseye Hayallerimdeki kadına, kadını Düşlerimde gördüğüm güzel yüzleri Hayatınızda hiç kadın tanımadınız mı? Tanıdım tabi ama o kadınlar Birkaç ev sahibisinden başkası olmadı Birkaç kere sokakta kibar bir kadınla konuşmaya geçirdim aklımdan o kadar Eee sonra? Tabi bu konuşmalar sadelik içinde Çekine çekine saygılı ve İçim ateşten yanarak yapılacaktı. O kadına yalnızlıktan kahrolduğumu... ...hiçbir kadınla tanışmadığımı anlatarak... ...beni yanından uzaklaştırmamasını isteyecek... ...benim gibi umutsuz bir erkeğin... ...dileğini reddetmemesini söyleyecektim. Ne hoş sözler bunlar. Ee? Bütün dileğim bana kardeşçe söyleyeceği... ...tatlı iki kelimecik laftı. Ağzımı açar açmaz beni kovmamasını... ...sözlerime inanarak dinlemesini... canı isterse söylediklerime gülebileceğini... ...bana ümit vermesini... ...iki söz söylemesini... ...sonra da... ...bir daha görüşemeyeceğimizi bildirecektim. <gülüyor> İlginç bir insansınız. Bakın gidiyorsunuz. Zaten ben de bunun için anlatıyorum. <gülüyor> Darılmayın ama kendinizin düşmanı olduğunuz için gülüyorum. Deneseydiniz sokakta bile bir kadınla tanışmayı becerirdiniz. Sahi mi? Tabii. Sadelik kadınların hoşuna gider. Sizin böyle çekine çekine istediğiniz... ...iki çift lafı esirgemezsin sizden. Kulaklarıma inanmıyorum. Ama siz yine de benim söylediklerime bakmayın. Kim bilir. Sizi deli falan da sanabilirler. Böyle açık konuştuğunuz için size çok çok teşekkür ederim. Peki söylesenize. Köprü üstündeyken neden yaklaşmak istediniz bana? Şey, bir kere yalnızdınız. Sonra ağlıyordunuz. Yardımcı olabileceğimi düşünmüştüm. Evet. İşte evime geldik. Burası mı? Hı hı. E, şuradan ara sokağa sapacağım. Hoşçakalın. Her şey için teşekkür ederim. Demek... ...birbirimizi bir daha görmeyeceğiz. Her şey böylece gidecek, öyle <gülüyor> Görüyorsunuz ya... ...başlangıçta iki kelime istediniz... ...şimdi ise çok şey istiyorsunuz. Asmayın suratınızı, belki gene görüşürüz. Sahi mi? Yarın olur mu? Yarın yine buraya geleceğim. Siz de gelin, lütfen sizden gelmenizi istiyorum. Ama çok sabırsızsınız. Üstelik emretmeye başladınız. Özür dilerim, belki ağzından yine tuhaf sözler kaçıracağım. Yani demek istediğim şu ki... ...yarın... ...buraya gelmeden edemem. Nedenmiş o? Ben hayalperestim biriyim de ondan. Bu dakikalar o kadar seyrekli aslanan ki... ...hayalimde bu anları birçok kere tekrarlamadan yaşayamam. <gülüyor> Canım tanışmamızı bu kadar melodram hale getirmeyin. Ha, hayır hayır sizi bütün bir gece, bütün bir hafta, bütün bir yıl bile hayal edebiliyorum. <gülüyor> Tanrım. <gülüyor> Bugün olanları hatırladıkça kendimi mutlu hissedeceğim. Sahi mi? kimidir? Belki siz de on dakika kadar önce böyle bir anı yüzünden ağlıyordunuz. Öyle değil mi? Sebebini söyleyemem. Peki. Ben de yarın saat onda gelirim. Harika! Harika! Ne yapayım? Sizi kırmak elimden gelmiyor. Ama sakın size randevu falan verdiğimi düşünmeyin. Yarın sizinle burada buluşmam kendi menfaatim için. Sizi sabırsızlıkla bittiyeceğim güzel bayan. Dediğim gibi sakın beni yanlış anlamayın. Size bu randevuyu vermemin sebebi Neyse söylemeyeyim bu bir sır Sır mı ne sır Bunu söyleyemem Yalnız buluşmak için bir şartım var Şartınız mı var hı hı. Ben hepsine hepsine razıyım İstediğiniz her şeyi yapmaya hazırım Söz veriyorum size karşı saygılı olacağımdan emin <gülüyor> olabilirsiniz <gülüyor> Tamam inanıyorum Zaten bunun için gelmeyi kabul ettim İyi ama daha şartınızın ne olduğunu söylemediniz ki Söylüyorum Şartım ne olursa olsun Asla bana aşık olmayacaksınız Beni sevmeyeceksin Demek şartınız bu. Evet. Eğer kabul ederseniz gelin. Etmezseniz gelmeyin. Ben dostluğa hazırım ama... ...sevmek, aşık olmak asla olmaz. Kabul ediyor musunuz? Evet. Evet kabul ediyorum. İsterseniz yemin bile edebilirim. Yok yok yo, yemine gerek yok. Size itimat ediyorum. Bunları söylediğim için kusuruma bakmayın. Ama benim de ne kadar yalnız olduğumu bir bilseniz. Sahil? Siz de mi yalnızsınız? ...ne iki laf edecek ne de akıl danışacak bir kimsem var. Sokakta da Ahbap arayacak değilim ya... ...sanki 20 yıldır arkadaşmışız gibi tanıyorum sizi. Sözünüzü tutacaksınız değil mi? Elbette tutacağım. Yalnız az önce bir sırrınızdan söz etmiştiniz ya. Hmm, belki yarın söylerim. Belki de söylemem. Ama önce sizinle konuşmak, sizi yakından tanımak istiyorum. Tamam. Yarın size kendimden söz edeceğim... Tanrımım şu anda dünyanın en mutlu insanı yaptınız beni. Yarın görüşmek üzere Güzel Bey hanım. Hadi hoşçakal görüşürüz. Hoşçakalın. <gülüyor> Alexi Aleksandrovic <gülüyor> kendi kendinize sürekli güldüğünüze göre bugün işleriniz yolunda gitmiş oldunuz. Çok iyi bir tahmin Matruşka. Biliyor musun bugün bir bayanla tanıştım. <gülüyor> İnanamıyorum. Sekiz yıllık bir yalnızlıktan sonra. <gülüyor> evet Matruşka. <gülüyor> Petersburg'da sizden başka bayanların da olduğunun farkına vardım artık. <gülüyor> Bu güzel bir şey Aleks Aleksandrovic. Peki tanıştığınız hanım kim? Kim mi? Şey... E... Tanrım, olamaz adını sormayı unuttum. Ciddi olamazsınız. Hem tanışıyorsunuz hem de adını sormuyorsunuz. Ama çok güzel olduğunu söyleyebilirim matruşka. Ah nihayet bu da bir şey. En azından bundan sonra evlerle konuşmazsınız artık. Onunla yarın aynı saatte aynı yerde buluşacağım sevgili matruşka. Biliyor musun elini bile tuttum onun. Anlaşılan sevmişsiniz o bayanı. Ne gezer sevgili matruşka ne gezer. E ee, ama neden? Çünkü ona onu sevmeyeceğime dair söz verdim de ondan. Ay sahi mi? Hiç böyle tuhaf bir beraberlik işitmemiştim. Peki neden ona böyle bir söz verdiniz? Çünkü arkadaşlığımızı sürdürmek için... ...böyle bir şart ileri sürdü doğumda. Keşke böyle bir şartı kabul etmeseydiniz... ...Alexi Alexandrovich. Ama o bunu istemiyor Matruşka. Dost olalım, arkadaş olalım istiyor. Anlaşılan şimdilik evlerle konuşmayı sürdüreceksiniz. Demek gelmişsiniz Hem de kararlaştırdığımızdan tam iki saat önce geldim Çok üzgünüm geciktim Eee geceyi nasıl geçirdiniz Nasıl geçireceğim Sabaha kadar sizi düşündüm et. Düşüneceğinizi biliyordum Neyse buraya ne maksatta geldiğimi Bilmenizi istiyorum Dünkü gibi çene çalmak yok Bundan sonra aklımızı başımıza toplamamız gerekiyor Kendi adıma bunu hazırım ben ee, Yalnız şunu belirteyim ki Şimdiye kadar bu derecede aklım başımda olmamıştı hiç Olabilir. Birincisi ellerimi o kadar sıkmayın. Çok rica ediyorum. Afedersiniz. İkincisi dün gece hep sizi düşündüm. Sahi Tanrım inanamıyorum. Evet ama sizi yeterince tanımadığımı anladım. Bu benim yufka yürekliliğimden kaynaklandı sanırım. Şimdi anlatın bakalım. Kimsiniz? Hayat hikayenizi bir an önce dinlemek istiyorum. Hayat hikayemi mi? Bir hayat hikayemin olduğunu da kim söyledi size? <gülüyor> İyi ama hayat hikayeniz olmadığına göre nasıl yaşadınız? Kendi kendine yalnız yaşayan birinin nasıl bir hayat hikayesi olabilir ki? Yani siz kimseyi görmeden mi yaşadınız bu zamana kadar? Hayır öyle değil. Görmesine görüyorum ama yalnızım yine de. Yani kimseyle konuşmadan nasıl mı söylemek istiyorsunuz? Evet, öyle de sayılabilir. Öyleyse hayatınızı anlatın bana. Aa, durun anlıyorum. Sizin de benim gibi bir nineniz var galiba. Hayır yok. Sizin nineniz mi var? Evet. Gözleri kördür. Kendimi bildim bileli beni eteğinin dibinden ayırmadı. Ninemden başka kimseyi tanımadığım için... ...neredeyse konuşmayı bile unuttum. Ciddi mi söylüyorsunuz? Elbette. O oturur... ...körlüğüne bakmadan çorap örer. Ben de ya dikiş dikerim ya da yüksek sesle ona kitap okurum. İşte böyle sade bir yaşayışımız var. Of inanamıyorum. Bu sizin için ne büyük bir talihsizlik. İyi ki benim böyle bir ninem yok. Olmadığına göre... ...niçin evde oturuyorsunuz? Anlaşıldı. ...o halde anlatayım kendimi. Anlatın tabii. Ben de bunu istiyorum ya senden. Ben bir tipim. Ne? <gülüyor> tip mi? Ne tipi? Dur dur. Ee, siz insanı gülmekten çatlatırsınız. Bakın şurada bir sıra var. Hadi gelin oturalım. Önce tip nedir onu anlatın bana. Tip herkesten farklı gülünç adam demektir. ...kimseye benzemeyen bir yaratılıştaki kimse... ...yani hayalcinin anlamını bilir misiniz? Hayalci mi? Bilmez olur muyum hiç? Ben de bir hayalciyim. Sahi mi? Evet, ninemin yanında otururken aklıma neler gelmez. Hayal kurmaya başlayınca öyle dalar giderim ki... ...kendimi peri padişahının oğluyla düşündüğüm bile olur. Çok güzel. Eğer peri padişahının oğluyla evlenmeyi hayal ediyorsanız... ...beni çok iyi anlayacaksınız demektir. A... A bu arada dün adınızı sormayı unutmuşum. Biraz geç olmadı mı? Kusura bakmayın. O kadar mutlu olmuştum ki adınızı sormak aklıma gelmedi. Adım Nastenka. Nastenka. Hepsi o kadar mı? O kadar. Az mı geldi yoksa? <gülüyor> Sizde ne doymaz şeymişsiniz. Yok canım bana çok bile geldi. <gülüyor> Hem de pek çok. E, ama siz de adınızı söylemediniz. Bağışlayın. <gülüyor> Alexi Alexandrovich. Yedinci dereceden devlet memuru. Tanıştığımızda memnun oldum Aleksey Aleksandrovich. Hadi anlatın bakalım hayat hikayenizi. İki buçuk saattir hayat hikayenizi dinliyorum. Anladığım kadarıyla özetle şöyle. Siz anasız babasız bir insansınız ve devlet ailesinde memursunuz. Evet öyle. İki odalı mülkli küçük bir evde oturuyorsunuz ve Matruşka adında yaşlı bir hizmetçiniz var. Bu da doğru. Bir de 26 yaşında olmanıza rağmen hayatınızda hiçbir kadınla konuşmamış çekingen ve mahcup yaratılışlı birisiniz. Evet. Ve hizmetçiniz Matruşka'dan sonra tanıdığınız ve oturup uzun uzun konuştuğunuz ikinci kadında benim. Bu da doğru. Ama bu çok kötü. Ömrünüz hep böyle mi geçti? Evet Mastercam. Ve sanırım böyle de geçecek. Hayır olamaz. Böyle yaşamak çok kötü bir şey Alexei Alexandrovich. Biliyorum Neslenka biliyorum. En iyi yıllarımı boşu boşuna yitirdiğimi... ...şimdi her zamankinden çok daha iyi anlıyorum. Çok üzgünüm. Üzülmeyin. Ben artık sizin dostunuzum Alexei Alexandrovich. Evet şimdi sizin yanınızda mutluyum ama... ...gelecekte beni yine yalnızlık... ...yine o küflü gereksiz yaşam bekliyor. Bu halimi düşündükçe çok mutsuz oluyorum. Aa, hayır hayır böyle söyleyip de beni üzmeyin ne olur. Ama gerçek bu sevgili Neslenka. ...hayaller aleminde yaşayan birinin... ...istediğine kavuştuktan sonra... ...ondan tekrar ayrılmasının... ...ne kadar korkunç bir şey olduğunu bilemezsiniz. Yaşamak varken... ...hayal kurmak pek aptalca bir şey. Arada bir kendime... ...hayallerin nerede? Yıllarını ne yaptın? Hayatının en iyi yıllarını... ...nereye gömdün diye sorarım. Peki cevabın ne oluyor? Cevabım hep aynı oluyor. Bir gün gelip de... ...hayal dünyam... ...yerle bir olduğunda hayallerim hazan yaprakları gibi bir bir dökülecek. Ah Nastenka o zaman hem yalnız kaldığımı... ...hem de acınacak bir şeyim olmadığı için çaresiz Yeter, olduğunu görüp... Yeter sus! Yüreğimi daha fazla parçalamayın Alexei Aleksandrovich. Bitti artık hepsi. Bundan sonra ben varım. Ne olursa olsun ayrılmayacağız. Ee, dinleyin ben basit bir kızım. Ninem öğretmen tuttuğu halde fazla okuyamadım. Bununla birlikte sizi bütünüyle anlıyorum. Çünkü ninem eteğimi eteğini iğnelediğinden beri... ...demin anlattıklarınızın hepsini ben de yaşadım. Sahi mi? Gerçekten siz de yaşadınız mı Nastenka? Evet. Artık sizi iyice tanıdığımı söyleyebilirim Alexey Aleksandrovich. Ben de size bütün hikayemi anlatacağım. Hem de hiçbir şey gizlemeden. Buna karşılık bana akıl vereceksiniz. Benden bu dileğimi esirgemezsiniz değil mi? Söyleyin güzel Nastenka. Benden nasıl bir akıl istiyorsunuz? Ben sadece beni yıllardır seviyor musunuz gibi yürekten kardeşçe bir öğüt vermenizi bekliyorum. Hiç endişeniz olmasın. Sizi 20 yıldır seviyor olsam yine de şu andaki kadar sevemezdim Öyle severin elinizi. Al. Şimdi de ben hikayemi anlatmaya başlıyorum. ...hikayemin yarısını yani kör bir ninem olduğunu biliyorsun. Evet, diğer yarısını merakla bekliyorum. Annemle babam öldüğü için... ...ben küçük bir kızken ninem beni yanına almış. Büyütmüş, oldukça muhafazakar bir kadındı. 17 yaşıma bastığım gün beni yanına çağırdı. Nastenka, neredesin torunum? Buradayım nineciğim. Dikiş kutusundan bir çengelli iğne alıp yanıma gelir misin? Peki nineciğim. <gülüyor> Al nineciğim. Ne yapacaksın bu çengelli iğneyi? Eteğin ucunu benim eteğime bağlayacağım. Ne? <gülüyor> He, oldu işte. Böylesi daha iyi. İyi ama nine neden beni kendine bağladın? Çünkü sen büyüdün güzelleştin kızım. Gözlerim görmediği için artık seni kollayamayacak. Bu yüzden hep eteğimin dibinde olacaksın. Aman Tancum bu çok korkunç bir şey. Tıpkı tutsaklık gibi... Böylece uzun bir zaman ninemin yanından ayrılamadım. İş görürken, dikiş dikerken, ders çalışırken bir adım bile uzaklaşamıyordum. Bir keresinde ninemi kandırmak istedim ve yirmi Fiyokla'yı oturttum. Fiyokla da kim? Kulakları işitmeyen yaşlı hizmetçimiz. Ninem koltuğunda uyurken Fiyokla'nın eteğini çengelli iğneyle nineme bağladı. ...ve kız arkadaşımı görmeye gitti. <gülüyor> Sonuç, <gülüyor> Sonuç iyi olmadı. Ninem uyanınca... ...yanında hala uslu oturduğumu sanarak... ...bir şey sormuş. Fiyokla ninemin kendisinden bir şey istediğini görmüş... ...ama kulakları duymadığı için... ...anlayamamış. Bunun üzerine ne yapacağını şaşırmış... ...ve iğneyi çıkarttığı gibi oradan savuşmuş. <gülüyor> ne olur <gülüyor> gülmeyin. Ne yapayım ninem böyle bir kadın işte. Aa, size söylemeyi unuttum. Oturduğumuz evin alt katındaki daire de bizim. Yani ninemin. ...küçük bir şey ama kirayı veriyoruz... ...bize gelir getiriyor... ...demek kiracınız da var... ...vardı... ...hem de sizin gibi geveze değildi... ...ağzını ancak bıçak açardı adamcağızın... ...dilsiz, kör topal, kambur bir ihtiyardı... ...böyle yaşamaya daha fazla dayanamadığı için öldü gitti zavallı... ...sonra yerine başka bir kiracı geldi... ...o da bir erkekti... ...ninem görmediği için beni uzun uzun sorguya çekti... Nastenka, yeni kiracımız nasıl biri kızım? E, Piotr Petrovich mi? E, demek adı bu. E, genç mi? Hmm, pek öyle genç değil ama yaşlı da sayılmaz. Peki görünüşü nasıl? Yakışıklı mı? Çirkin mi? Yakışıklı ninecim. Ah, bilseydim evi kiraya vermezdi. Demek daha çekeceklerim varmış. Ne demek istiyorsun ninecim? Bak kızım sonra ninem söylemedi deme. Sen seni bil bu adama gönül verme. Nine şimdi durup dururken bu da nereden çıktı? Neden Piotr Petroviç'e gönül verecekmişim ki? Sen erkek milletini bilmezsin. Yabanın herifi gözümüze şirin görünmek için kira konusunda pazarlık bile yapmadı. Ah, aman nine. İstediğimiz kirayı şıp diye verdi. Belli ki sende gözü var. Nine. Nine. <gülüyor> Adam kadınmış Ninan. Ama anladığım kadarıyla niyeti seni kötülüklere karşı korumakmış. Piotr Petrovich iyi bir adamdı. Gerekmedikçe konuşmaz, kapımızda çalmazdı. Aybaşı geldiğinde hemen kirasını öderdi. Hakikaten yakışıklı mıydı? Evet. Bir gün elinde bir sürü kitapla bize geldi. Fransızca bildiğim için bana bir sürü kitap getirmiş. Hepsi de birbirinden güzel eserlermiş. Bu kitapları canı sıkılan Ninem okuyabilirmişim Ninem de seve seve kabul etti. Nastenka kiracıya kitaplar için teşekkür ettim ama... ...bak bakalım içindekiler ahlak bozucu olmasın. Öyleyse okutmam sana sonra kötü şeyler öğrenirsin. Nedir kötü dediğin şeyler nineciğim? Niye kötü şeyler yazılsın ki neler yazılabilir? Neler mi? Delikanlıların temiz aile kızlarını evlenme vaadiyle baştan çıkarttıktan sonra sokak ortasında bıraktıkları kızların da acınacak duruma düştükleri yazılı olabilir. Ben böyle kitaplardan çok okudum kızım. İnsan elini almaya görsün gözüne uyku görür ne de başka bir şey. Bak bakalım yaprakların arasına aşk mektubu falan koymuş olmasın. Yok öyle bir şey nene. Sen ciltlerin içine de bak. Bu düzen işine akıl sır ermez. Ciltlerin içinde de yok nene. O zaman mesele kalmadı. Karnım acıktı. Yemekleri ısıt da yiyelim. Peki nene ama önce bakkala gidip ekmek almalıyım. Olur git. E, çengelli çıkart da gideyim. Beni ha. kendine bağladığını unuttun mu? <gülüyor> Tamam, tamam. Ay, tamam, git hadi. Sağa sola takılma. Ona buna bakma. Ekmeği al, hemen gel. Pekinine. nene. Şu ninem korkunç bir kadın. Eh, merhaba bayan Nastenka. Aa, siz... E, Peter Petrovich. Size verdiğim kitapları... ...okuyor musun? Tabii ...hem de sabahlara kadar gözümü bile kırpmadı ...size bir şey soracağım bayan Nastenka... ...bütün gün büyük annenizin yanında oturmaktan sıkılmıyor musunuz? Şey ben... E, bakın... ...siz iyi bir kızsınız... ...böyle konuştuğum için kusuruma bakmayın... ...inanın ben sizin iyiliğinizi büyük annenizden daha çok düşünüyorum... ...gidip gelebileceğiniz bir kız arkadaşınız falan yok mu sizin? E, e, hayır yok efendim... Ha, ...peki... Benimle operaya gelir misiniz? O, operaya mı? Hı -hı. Aa tabii çok isterim. Ee, i̇yi ama ninem ne olacak? E, biz de ona duyurmayız. Olmaz. Ninemi aldı tamam. Hoşça kalın. Demek kiracınız sizi operaya davet etti. Evet. Sonra akşam yemeğinden sonra bir de baktım ki bize gelmiş. Oturdu. ...ve uzun uzun ninemle eskilerden konuştular. Sonra birdenbire... Bugün operaya Sevil Berberi için bir loja aldım. Ee, arkadaşlarla gidecektik ama işleri çıkmış gelemiyorlar. Ee, bilet de elimde kaldı. Sevil Berberi mi? Hı hı. Hani şu benim gençliğimde oynanan Sevil Berberi mi bu? Evet, ta kendisi. Demek o eski Sevil Berberi ha... Hey gidi günler hey Gençliğimde bizim evde küçük bir sahnemiz vardı Rosina'yı ben oynardım Ah ne kadar güzel e, Peki bu gece gitmek ister misiniz? E, yani biletler yanmasın <gülüyor> Hay hay gidelim tabi Benim Nastenka'm tiyatro nedir bilmez daha Hiç gitmedi Gideriz dimin mi Nastenka? Sen seyredersin ben de müziklerini dinlerim Demek kiracının sonunda ne yaptı etti sizleri operaya götürdü. E, evet götürdü. Size Sevil berberinin üzerimde bıraktığı izlenimleri anlatacak değilim. Ama Piotr Petrovich temsil boyunca bana öyle okşayıcı gözlerle baktı ki... ...öyle güzel konuştu ki operaya götürmesi bahaneydi. Onun esas isteği benimle birlikte olmaktı. Ya. Peki sonra? O geceden sonra bize sık sık geleceğini sanıyor. Ama öyle olmadı. Neredeyse gelip gitmeyi iyice kesecek hale geldim. Sadece ayda bir, ...o da bizi operaya götürmek için kapımızı çalıyordu. Ama itiraf ederim ki... ...onu görmek için sabırsızlanıyordum. Hatta öyle bir an geldi ki... ...yemelerden içmelerden bile kesildim. Demek ona aşık oldunuz Nostanku. Evet. Tam geçen senenin Mayıs'ında kiracımız bize gelerek... ...nineme buradaki işlerini bitirdiğini... ...bir yıllığına Moskova'ya gideceğini... ...söyleyerek vedalaştı. Bizden çıldıracak hale geldi. Neden? Onu seviyordum. Onsuz nasıl yaşayacaktım? Düşündüm taşındım ve en sonunda karar verdim. Ve o gece ninem yattıktan sonra... ...bir valize elbiselerimi koyarak... ...yukarıya kiracının odasına çıktım. Girin. Ah, Nastenka. Pyotr Petrovic. Ben de sizinle gelmek istiyorum. İşte şu valizin içine bütün giysilerimi koydum. Şey benimle gelmek mi? İ i̇yi ama neden? Çünkü sizi seviyorum. Siz olmadan yapamayacağımı anladım. Beni de Moskova'ya götürmenizi istiyorum. Bakın Nastenka ben yoksul bir adamım. Ne param bulum, ne doğru dürüst bir işim var. Evlenirsek size nasıl bakarım? Ben fazla yiyip içen biri değilim Piotr Petrovich. Ninemin yanında eteğine çengelli iğneyle bağlı olarak oturmak istemiyorum. Eğer siz beni götürmezseniz bile ben başımı alıp gideceğim. Ah lütfen yapmayın Nastenka. Siz daha çok gençsiniz. Sabretmelisiniz. Benden daha iyi kısmetlere layıksınız. Ben başkasını değil sizi istiyorum Piotr Petrovich. Çünkü sessiz yaşayamayacağım. Sevgili Nastenka. Şimdi beni iyi dinleyin. Size yemin ederim ki... ...bir gün evlenecek duruma gelirsem... ...hayatımın biricik mutluluğu siz olacaksınız. Ama... ...bana biraz zaman tanıyın lütfen. Ne kadar? Gün mü? Hafta mı? Ay mı? Yıl mı? Ne kadar? Sadece bir yıl. Yarın sabah Moskova'ya gidiyorum ve orada... ...tam bir yıl kalacağım. Bu zaman zarfında işlerimi düzene koyacağımı umuyorum. Döndüğüm zaman beni... ...unutmamış olursanız... ...evlenir, mutlu oluruz. Size inanabilir miyim? Yemin ediyorum... Ama şimdi olmaz. Bir yıl sonra. Tabi bu arada siz bir başkasını tercih hayır, etmezsiniz. Hayır etmem. Asla bir başkasıyla evlenmem. Yine de bunun için bana söz vermeyin. Çünkü bir yıl çok uzun bir zamandır. Bunu söyledikten sonra ertesi sabah çekip gitti. Konuştuklarımızdan nineme tek kelime söylememeye karar vermiştik. İşte benim hikayem de böyle. Peki bir yıl ne zaman doluyor? Doldu bile. Onu tam üç gündür burada bekliyor. Yani, yani şimdi siz her gece saat onda buraya Pietr Petrovich için mi gidiyorsunuz? Evet. Ama hala ortalarda yok. Hiçbir haber alamadım kendisinden. <gülüyor> Sanırım bana verdiği sözü unuttu ve bir başkasını buldu. Nastenka, Sandra aşkına ağlamayın. Hem sizi unuttuğunu nereden biliyorsunuz? Belki henüz gelmemiştir. Hayır biliyorum. O burada. Gitmeden önce sözleşmiştik. Moskova'dan döner dönmez bize geleceğini, ben onu reddetmezsem ninemden beni isteyeceğini söylemiştim. Ama şimdi o burada ve bana uğramadı bile. Lütfen, lütfen Nastenka ağlamayın. Ben, ben size yardım ederim. Yardım mı? Siz ne yapabilirsiniz Ararım, ki Ararım bulurum onunla konuşurum Peki bu uygun olur mu Doğru Yakışık almaz Tamam aklıma bir şey geldi Mektup mektup yazın ona Yok bu hiç olmaz e, Dünyada yapamam bunu Neden olmasın mektuptan mektuba fark vardır Evet evet Bu fikir bana cazip geldi Akıl istemediğiniz benden İşte ben de akıl veriyorum Mektup yazın ona İnanın her şey yoluna girecek Hayır olmaz. Sanki zorla askıntı oluyormuşum gibi olur. Hayır. Madem size söz vermiş... ...öyleyse onu aramaya hakkınız var demektir. Üstelik anladığıma göre... ...kiba bir adama da benziyor. Size karşı dürüst davranmış. Öyle mi dersiniz? Evet dürüst davranmış. Evlenecek olursa sizden başkasıyla evlenmeyeceğini söylemiş. Ayrıca sizi de bütünüyle serbest bıraktığına göre... ...daha ne istiyorsunuz? Evet. Sanırım doğru söylüyorsunuz. ...öyleyse bu işe önce siz başlayabilirsiniz. Peki... ...siz olsanız nasıl yazardınız? Neyi? Mektubu canım. Ha mektubu. Ee, bakın nasıl yazardım. Önce Sayın Bay diye başlardım. Ee, Sayın Bay diye başlamadan olmaz mı? Olmaz. Ama neden olmasın? Bana kalırsa olur tabi. Sevgili Piotr Petrovich, özür dileyerek... ...hayır hayır özür dilemeye falan lüzum yok. Haklı durumunuz ortada çünkü... En iyisi sade bir mektup yazın. Nasıl yani? Şöyle olabilir. Sayın Pyotr Petrovich, size önce ben yazıyorum. Sabırsızlığımı hoş görün. Bütün bir yıl umut içinde bekledikten sonra bir günlük kararsızlığa dayanamayışım bilmem ne derece yanlış. Evet siz buraya geldiniz ama niyetinizi değiştirmiş olabilirsiniz. Öyleyse mektubumdan sistem ettiğim ya da sizi suçladığım anlamını çıkarmayın. Ne yapalım? Kader böyleymiş. Güzel. Devam edin lütfen. Tabii. Siz soylu bir insansınız. Sabırsızlığın bana yazdırdığı bu satırları... ...anlayışla karşılayacağınızı umarım. Bir anlık bile olsa... ...içime düşen bu şüpheden dolayı aklınızı dilerim. Sizi sevmiş... ...hala da seven birini kırmayı... ...aklınızdan bile geçirmeyeceğinizi biliyorum. Evet, tam düşündüğüm gibi. Siz benim bütün kuşkularımı giderdiniz. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim Aleksey Aleksandrovich. Ah Nastenka, size rastladığım için öyle mutluyum ki. Ee, diyordum ki... Bakın e, bizim sözümüz şöyleydi. Moskova'dan döner dönmez ya işin aslından habersiz kötülük düşünmeyen bir tanıdığa mektup bırakacak... ...ya da aynı gün sözleştiğimiz bu yerde tam tam saat onda buluşacaktık. Ya öyle mi? Evet onun geldiğini biliyorum ama üç gün geçti halde ne mektubu var ne de kendisi. Sık sık ninemin yanından ayrılamak. Onun için bu mektubu sözüne ettiğim tanıdığa götürüp verebilir misiniz? Ben mi? Evet siz onlar onun adresine yollarlar. Cevap gelirse yarın akşam onda buraya getirirsiniz, olur mu? Ya ama mektup nerede? Daha mektubu yazmadınız ki, cevabını ancak öbür gün alırsınız. Aa, mektup değil mi? Hmm, öyle ya. E buyurun mektup hazır. De, de, demek mektubu önceden yazıp hazırlamıştınız ah, Bugünlük yetişir. Hoşçakalın Alexey Aleksandrovic. Mektup elinizde, götüreceğiniz adresle yazılı. Hoşçakalın. Yarın gece onda yine burada buluşalım. Aleksi Aleksandrovic sizin şu bayan Nastenka ile olan ilişkiniz ne alemde nasıl gidiyor Biliyor musun Matruşka o çok tuhaf biri beni değil de bir başkasını seviyor Sahip nereden biliyorsunuz bunu o mu söyledi yoksa Evet o söyledi bir yıl önce evlerinin alt katında oturan kiracısına aşık olmuş Kiracı bir yıl sonra geleceğini ve onunla evleneceğini söylemiş Peki sonra Bir yıl biteli üç gün olmuş ama kiracı ortalarda yok ...müşterek bir dostuna mektup yazarak benimle gönderdi. A, ne yani? Siz bu işte aracılık mı yapıyorsunuz? Maalesef öyle oldu Matruşka. Oysa ben onu öyle çok seviyorum ki... ...onun da beni sevdiğini sanıyordum. Bak sen şu şırfıntıya. İki yüzlünün tekiymiş. Tanrım nasıl olur da onun beni sevdiğini sandım? Bütün bunların bir başkası için yapıldığını nasıl oldu da anlayamadım. Yazık. Sizin adınıza üzüldüm Alexi Aleksandrovic. Hayal kırıklığına uğradığınız ortada. Haklısın Matruşka hayal kırıklığına uğradım. Ben de. Sen neden uğradın ki? Tam sizin için normale döndü. Evlerle, eşyalarla konuşmaz artık diye düşünürken yine başladığınız yere döndünüz. Sanırım yine sokak sokak gezip evlerle muhabbet edersiniz artık. ...için bu kadar sevinçli olduğumu biliyor musunuz? Size bakmak neşemi arttırıyor. Sizi bugün öyle seviyorum ki... Alexey Aleksandrovich. Öyle mi? Evet. Bana aşık olmadığınız için... ...bu kadar çok seviyorum sizi. Yerinizde bir başkası olsa... ...bana sataşır, rahat vermez... ...ahlarla oflarla aşk numarası yapardı. Ama siz candan bir dostsunuz. Teşekkür ederim Mastem. Hem de öyle candan bir dostsunuz ki... ...bunu anlatamam. Şimdi yanımda bulunmasaydınız bilir ne durumlara düşerdim en başta çıkarcı değilsiniz bana karşı da tertemiz bir sevginiz var ben evlendikten sonra gene dost kardeşten daha yakın iki dost olacağız değil mi şey elbette tabi inanın sizi hemen hemen onu kadar seveceğim Alexey Aleksandrovic İçinizde sevdiğiniz adam gelmeyecek diye bir korku var değil mi aşk olsun ne ilgisi var ben sadece onu olduğu kadar sizi de sevdiğimi söylüyorum evet haklısınız Biraz canım sıkılıyor galiba. Kendimde kendim değil gibiyim. Biraz sakin olmanızda yarar var. Pyotr Petrovich gelirse sizi böyle bulmamalı. Doğru. Ama tabi gelirse. Söz verdi diyorsunuz. Dürüst bir adamdı diyorsunuz. O halde gelecektir. Ama görüyorsunuz işte. Hala ortada yok. Dinleyin. Duyuyor musunuz? Bir ayak sesi. Evet duyuyorum. Bu tarafa doğru geliyorum. Sakın olmasın. Bilmem. Gelen bir adam ama o mu değil mi bilmiyorum. Karanlıktan yüzü görünmüyor. O değilmiş. İyi ama siz neden korktunuz? Elim elinizdeyken birden neden bıraktınız? Şey, beklediğiniz kişi sandım da... Olsun onu birlikte karşılayacağız. Birbirimizi ne kadar sevdiğimizi görmesini istiyorum. <gülüyor> ne kadar şirin bir insansınız. Sizin yanınızda öyle keyif duyuyorum ki Alexey Aleksandrovic Sahi mi? Evet, bir anda insana dertlerini unutturuyorsunuz. <gülüyor> <gülüyor> ee, keşke bana aşık olsaydınız. Ne, ne, ne dediniz? Beni birazcık da olsa sevmenizi isterdim. Bunun için çok üzülüyorum. İnsanoğlu ne anlaşılmaz bir varlık değil mi? Ama ben. Evet siz. Ee, benim baş eğmez dostum. ...saf bir kızım diye... ...beni beğenmediğinizi söyleyemezsiniz herhalde. Çünkü size her şeyi... ...aklımdan geçen en saçma düşünceleri bile anlatıyorum. Ama Nastenka ben sizi... Aha, susun. Bu ses... ...bu çalan kilisenin çanı değil mi? Evet saat on bir çaldır. On bir ha? Evet on Gelseydi saat onda gelirdi. Bir yıl önce birbirimizden ayrılırken... ...saat on da diğer anda ulaştık. Bir saat geçti. Artık gelmez Hayır bir kere mektubu yeni almış olabilir Sonra belki kendi de gelmeyeceği için Mektubunuza cevap vermeyi düşünüyordur Tabi mektup yarından önce gelmez Sahibi Alexey Alexei Olabilir mi Neden olmasın Ben yarın sabah erkenden yoklar hemen size bildiririm Ben bunları düşünmemiştim Kuşkusuz her şey olabilir O halde mümkünse erken olsun Cevap gelmişse hemen bana getirirsiniz ee, nerede oturduğumu biliyorsunuz değil mi Biliyorum tabi Ne kadar iyisiniz Alexei Aleksandrovic Şu anda düşünüyorum da Onunla aranızda bir kıyaslama yaptım Niçin o siz değilsiniz Niçin o size benzemiyor Onu daha çok sevmekle birlikte Siz daha iyisiniz Öyle demeyin ben Belki onu yeterince anlamadım Belki onu çok iyi tanımıyorum Ne tuhaf ondan biraz korkardım Ağırbaşlı gururlu bir görünüşü vardı Kuşkusuz onun böyle görünmesine karşılık benden daha yufka bir yüreği olduğunu biliyorum. Bohçamı alıp odasına çıktığım geceki bakışını hayatta unutamam. Yine de ona karşı büyük bir saygı duyuyorum. Heh. Acaba kendimi onun dengi saymadım için mi? Değil Nastenka yanılıyorsunuz. Onu dünyada her şeyden çok hatta kendinizden de çok sevdiğiniz için size öyle geliyor. Niçin insanlar birbirlerine karşı açık yürekli davranmıyorlar? Neden en iyi insan bile karşısındakinden bir şeyler gizliyor? Bütün düşündüklerini söylemiyor. Nedense herkes olduğundan başka görünmek istiyor. Duygularını hemen açığa vurursa küçük düşürülecekmiş gibi bir korku duyuyor. Doğru söylüyorsunuz ama bunun çeşitli nedenleri olabilir. Ama herkes öyle değil. Örneğin siz başkalarına benzemiyorsunuz. Bilmem nasıl anlatayım bana öyle geliyor ki... ...siz şimdi bile benim için kendinizden bir şeyler veriyorsunuz. Ne demek istiyorsunuz? Söylemek istediğim şu ki... ...bana karşı beslediğiniz duygulardan dolayı size müteşekkirim. Tanrı sizi mutlu etsin. Bir gün severseniz... ...sevgilinizle mutlu olmanızı dilerim. O kız için böyle bir dileğim yok. Çünkü sizinle nasıl olsa mutlu yaşayacak. Bunu bilerek söylüyorum. Ben de bir kadınım. Öylese lütfen sözlerime inanın. İnanıyorum Neslanka. Anlaşılan bugün gelmeyecek. Vakit epey gecikti. Yarın gelir. Evet. Hoşça kalın. Yarın görüşürüz. Yağmur yağarsa belki gelmem. Ama öbür gün ne olursa olsun mutlaka geleceğim. Siz de gelmememezik etmeyin sakın. Merak etmeyin, mutlaka geleceğim Nastenka. Artık her zaman birlikte olacağız. Öyle değil mi? Tabii, tabii. Hoşça kalın Aleksey Aleksandrovic. <Gülüyor> ah Nastenka, şu anda duyduğum yalnızlığı bir bil sen. Beni sevseydin karanlık gecelerimi beyaz gecelere çevirebilseydin. Ne güzel. Olur. Sevgili Matruşka bana limonlu bir ıhlamur verir misin lütfen? Siz bu gece sokağa çıkmayacak mısınız? Hayır. Hayret. Günlerdir dokuz buçuk oldu mu dışarı fırlıyordunuz. Bu gece yağmur yağıyorum Matruşka. Yağsın. Şeker değilsiniz yeriyeceksiniz. Bayan Nastenka yani o yağmurlu havaları sevmiyor. Ha şu mesele. Yani kadın çıksa siz de çıkacaktınız. Elbette. Yağmurlu havaları severim ben Matruşka. Neyse ben ıhlamurunuzu koyayım canı oldu. Nastenka'nın sevgilisi Piotr Petrovich geldi. Kitapçılarla kavga ediyorlar maşallah. Ha, işte Nastenka gelmiş, köprüde bekliyor. Nastenka! Ah, siz misiniz Aleksey Aleksandrovich? Ah, verin hadi ne duruyorsunuz? Neyi? Mektubu. Hani nerede? Getirmediniz mi? Yok de mektup falan yok Siz onunla görüşmediniz mi daha? Hayır gelmedi e, Ne yapalım yapılacak bir şey yok Anlaşılan benden yüz çevirmiş Ama neden? Bunu yapamaz Lütfen Nastenka ağlamayın Güzel gözlerinize yazık ediyorsunuz Beni avutmaya kalkmayın dostum Bir daha onun dafını bile etmeyeceğim Beni insafsızca acımadan bıraktığını görmezlikten gelerek Hala döneceğini söylemeyin artık lütfen. Ben yine de umudunuzu yitirmeyin derim Nastenka Ne kadar katlar acımasız bir adammış Tek bir satır olsun yazmadı Ne olurdu bir iki satırla beni sevmediğini istemediğini bildirseydi Oysa üç gündür bir haber yok Onu sevmekten başka suçu olmayan Zavallı çaresiz bir kızı gücendirmek Küçük düşürmek pek kolayına geldi herhalde Lütfen sakin olun O yalancının düzenbazın tekiymiş meğer <gülüyor> Ne dersiniz Mektubu almamış olabilir mi acaba? Belki de hiçbir şeyden haberi yoktur. Bakın Nastenka. Yarın sizin adınıza ona gideceğim. Yeter ki siz üzülmeyin. Sahi gidecek misiniz? Evet onun durumunu öğrenirim. Her şeyi de anlatırım. E, peki sonra? Siz şimdi bir mektup yazın. Sakın olmaz demeyin. Göreceksiniz davranışınızı saygıyla karşı Hayır dostum olmaz. Yeter artık. Bundan böyle benden tek kelime, tek satır yok. Artık onu tanımıyorum, sevmiyorum onu. Evet. ...unutacağım onu. Kendinizi bu kadar üzmeyin. Oturun şuraya. Üzdüğüm yok zaten. Yeter artık. Siz ağladığıma bakmayın geçer. Siz olsanız böyle davranmazsınız değil mi? Ayağınıza gelen kızı... ...yüzüstü bırakır mıydınız? Onun zayıf budala kalbiyle... ...böylesine küstahça alay etmezsiniz herhalde. Öyle değil mi? Nastenka... <Gülüyor> <Gülüyor> <Gülüyor> <Gülüyor> Her şeyi içime atamayacağım artık. İçimde birikenleri konuşmadan edemeyeceğim. Size ne oldu? Ne söylemek istiyorsunuz bana? Size söyleyeceklerim saçma sapan sözler... ...aptalca zırvalar olabilir. Olmayacak bir şey ama... ...sizi seviyorum Nazdenko. İşte söyledim sonunda. Bakalım bundan sonra benimle... ...eskisi gibi konuşabilecek... ...söylediklerimi dinleyebilecek misiniz? Ne olmuş ki? Bir şey mi var bunda? E, sizin beni sevdiğinizi çoktandır biliyor... ...ama böyle derinden değil de... ...biraz sevdiğinizi sanıyordum. Demek durum başkaymış... Baştan beri öyleydin Aslenka Ama artık sizi çok hem de çok seviyorum Ve sizi sevdiğim için suçlu olduğumu da biliyorum İlk tanıştığımızda beni sevmeyin demiştiniz ama Ne yapayım Sevdim sizi Zavallı Alexei Aleksandroviç. İsterseniz yine dostunuz olarak kalabilirim Yeter ki bana gücem beyin Bakın işte gözyaşlarım akıyor Aslenka Ama bırakın aksın Kimseye bir zararı dokunmaz Nasıl olsun Beni şaşırttınız Lütfen sakin olun Oturun şöyle Hayır Nastenka oturmayacağım Biliyorum bana kızsınız. Şimdi beni yanınızdan kovacaksınız Tanrım neler söylüyorsunuz Ben sizi neden kovayım ki Sahi mi Kovmayacak mısınız beni Hayır Sizi seviyorum Nastenka Kalbim size karşı öyle büyük bir sevgiyle dolu ki siz demin oturduğunuz yerde ağlarken Ben de kendi kendime düşünüyordum Ne düşünüyordunuz Hoş pek olacak bir şey değil ya Düşündüm ki herhangi bir sebep yüzünden onu sevmiyor olabilirsiniz Bunu dün de öbür günde düşündüm Nastenka Öyleyse ne yapıp yapıp kendimi sizi sevdirmeliydim Çünkü beni sevmeye başladığınızı kendi ağzınızla söylemiştiniz Nastenka sizi çok seviyorum Lütfen lütfen ağlamayın ağlamanızı istemiyorum Lütfen Hadi ...kalkıp biraz yürüyelim. Peki nasıl isterseniz. Dinleyin beni Alexei Aleksandrovic. Benim de size söyleyeceklerim var. Onu seviyorum ama geçer. Geçmesi gerek. Geçmemesi de imkansız. Hatta şimdi de geçmiş olduğunu hissediyorum. Belki bugün sona erer. Sayın, artık onu seviyor musunuz? Evet çünkü ondan nefret ediyorum. Siz burada benim yanımda ağlarken... ...o benimle alay etti. Sonra... ...siz beni onun gibi yüzüstü bırakmadınız... ...çünkü beni seviyorsunuz... ...ama o sevgi nedir bilmedi... ...ben de sizi seviyorum... ...hem de sizin beni sevdiğiniz kadar... ...size önce de söylemiştim... ...ondan daha iyi... ...daha soylu olduğunuz için seviyorum sizi... ...çünkü... ...çünkü o... Lütfen ağlamayın ne olur beni de üzüyorsunuz... ...biraz durun... ...şimdi geçer... ...söyleyeceklerim var size... Sanmayın bu gözyaşları başka bir şeyden Sinirden Şimdi durur <gülüyor> Bakın sakın beni hoppa Her bir kız sanmayın O kadar kolay unutup ihanet edeceklerden değilim Onu tam bir yıl sevdim Tanrı adına yemin ederim ki Ona ihanet etmeyi aklımdan bile geçirmedim Biliyorum Nastanka Sen çok dürüst bir kızsın Ama olsun O beni hor gördü benimle alay etti Beni incitmekle, kalbimi kırmakla eline ne geçti sanki? Hiç. Artık onu sevmiyorum. Her şey bitti. Belki de ona olan aşkım bir duygu aldanışından hayalden ibaretti. Ha? Ne dersin? Evet evet. Mutlaka öyleydi. Bakın size söylemek istediğim şu. Eğer onu sevmeme rağmen siz hala beni seviyorsanız... Tanrım sevmek ne demek? Çıldırıyorum sizin için lasten kal. Beni mutlu edeceğinize inanıyorum. ...benim aşkım da sizin aşkınıza layık olacaktır. Elimi kabul ediyor musunuz? Nastenka. Nastenka. Benimle evlenir misiniz? Hı. Yedinci dereceden devletmeye duruyorum. Yılda elime 1200 ruble geçiyorum. Fena sayılmaz. Elbette. Sonra ninemin dulaylığı da var. Bize yük olmaz. Onu da yanımıza alırız. Tabii. Ninenizi almadan olur mu? Yalnız şu bizim matruşka, hizmetkarım... Öyle ya, bizim de fiyoklamız var. Bakın ne diyeceğim Alexei Aleksandrovic. Yarın siz hemen bize taşınırsınız. Nasıl, size mi? Bu kadar çabuk mu? Evet, bizim kiracımız olursunuz. Eski kiracının çıktığı oda boş duruyor. E, tamam mı? Bizim eve taşınıyorsunuz. Tabii, en geç yarın. Demek ki yarından sonra kiracım oluyorsunuz. Hadi artık eve gidelim. Vakit geç oldu. Beni eve kadar götürür müsün? Seve, seve. Göğe bakın Nastenka. Yarın çok güzel bir hava olacak. Gökyüzü masmavi, ay pırıl pırıl. Bakın şu buluta. Nastenka, beni dinlemiyor musunuz? Nereye bakıyorsunuz öyle. Nastenka, susun lütfen. Ay, seslerini duyuyor musunuz? Evet. Yoksa bize doğru gelen bu adam Pyotr Petrovich mi? Nastenka sen misin? Sen, sen Piotr Petrovic. Sensin Tanrım. Tanrım geldin. Sözünü tuttun. Nastenka <gülüyor> sevgilini. <gülüyor> canım bir tane. Yedikliğim için bağışla sevgilim. Çok bekledin mi beni? <gülüyor> hayır, hayır hiçbir önemi yok. Seni ömür boyu bekleyebilirdim canım. Ömür boyu. Yanındaki o adam kimdi? <gülüyor> bir dost. İyi yürekli saf bir dost. Doğru söylüyorsun güzel Nastankar. Ben iyi yürekli saf bir dostum. Öyleydim de öyle de kalacağım. Mutluluğumun bu kadar kısa süreceğini... ...hiç tahmin edemezdim. Beyaz Geceler adlı oyunumuzu dinlediniz... Bir başka oyunda buluşmak üzere, hoşçakalın.